Bismillahirrahmanirrahim. الرمن الرحيم الحمد الله الر العالمين والصللاة والسلام على رسولنا محم على عليه وصحجمعين ص علىرسولنا محمد ص على طببيب قوبنا محد ص على شفوب محد سم الله الرحمن الرحيم ما كان ابراهم وهود Değerli Kardeşlerim Bugün Yahudilik hakkında konuşacağız Kur'an-ı Kerim'de Okuduğumuz ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz Hazreti İbrahim'i Anlatarak buyuruyor ki İbrahim Ne Yahudi Ne Hristiyan'dı O sadece Hanif Bir Müslümandı Bildiğiniz gibi Allah Teala'nın yeryüzüne gönderdiği semavi dinler içerisinde pek çok peygamber gelmiştir. Hazreti Adem'den peygamberimize kadar gelen bu süreci içerisindeki gelen peygamberlerden Hazreti Musa ve Hazreti İsa da semavi din temsilcileri olarak bunun taraftarlarına e, isimler verilmekte ki Bugün üç semavi din dendiği zaman Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam anlaşılmakta. Maalesef ki sanki bu dinler hala geçerliliğini sürdürüyormuş gibi, sanki bu dinler taraftarlarını cennete sokacakmış gibi, sanki dinler arasındaki fark, birer mezhepler arası farkmış gibi gösterilerek, İbrahim'i dinler adı altında biliyorsunuz toplumumuza yutturulmaya kalkışılıyor. Esas itibariyle elbette ki Hazreti İsa aleyhisselam, Hazreti Musa aleyhisselam ve tüm peygamberlere iman ederiz. Bunların peygamberliği, bunların nübüvveti, bunların risaleti hususunda asla şüphe etmeyiz. Ancak biliriz ki, Bunların görev süreleri tamamlanmış. Bugün Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman eden müminlerin, müminlerin dönemidir. Bugün Hazreti İsa ve Hazreti Musa ve diğer peygamberler de hayatta olsa yine gelip peygamberimize iman ederlerdi. Bu Yahudi toplumuna Kur'an-ı Kerim'de pek çok isimler veriliyor ki, Bunlar içerisinde Ehli Taurat, Ehli Kitap gibi isimler, Beni İsrail ve Yahud bu kelimeler kullanılıyor. Bugün de bu topluma yine toplumda verilen isimler içerisinde ne vardır? Musevi, Yahudi, İbrani ve İsrail. Bu dört kelime kullanılıyor. Hatta bunlara beşinci olarak da Siyonisti de ekleyelim. Bunlar özü itibariyle hepsi de aynı kimseleri kastediyor. Bunların hepsi belli bir toplum insanları. Bunlar kendileri böyle isimler vermişler ki Hazreti İbrahim'e nispetle İbrani deniyor. Bunlar kendilerinin babası olarak kurucuları temel olarak Hazreti İbrahim'i kabul ederler. Onun için İbrahim'i dinler deniyor. Hazreti İbrahim kendilerinin e, merkezi bir şahsiyet olarak kabul ettiği bir isimdir. Halbuki okuduğumuz ayet-i kerimede de Allah Teala buyurduğu gibi Hazreti İbrahim evet bunların başlangıcıdır ancak Hazreti İbrahim de özü itibariyle İnancı itibariyle ne Yahudi ne da O da muvahhitti. O günkü peygamberler geldikleri dönemde tevhid inancıyla gelmişlerdi. Görev süleleri doldu. Nasıl ki bir ülkede ülke varlığını sürdürdüğü sürece dönem dönem yeni iktidarlar iş başına gelir. Her dönem geldiğinde bir özki dönemi yok saymış demek değildir. Onların görev süresi tamamlanmış. Bugün bir başkası gelmiştir. İşte peygamberlerin de yeryüzündeki görevleri budur. Peygamberlerin hepsi haktır. Ama hepsi de görevlerini tamamlar ve giderler. Yahudi toplumundan bahsediyoruz. Bunlar Hazreti İbrahim'den sonra Hazreti Yakup ve daha sonraki nesille devam ettiler. Bunlar hani bilirsiniz Hazreti İbrahim oğlu oğlu İsmail'le olan geçen hadiselerden sonra bir de Hazreti Yusuf'un hadisesi vardır ki Hazreti Yakub'un oğlu Yusuf hani köle pazarında satılmıştı Mısır'a zindandayken köle pazarında satılmıştı sonra Mısır'a gitti zindanlara atıldı Mısır'da Maliye Bakanlığı'nı üstlendi Mısır'a sultan oldu deyim yerindeyse işte Hazreti Yusuf'un Mısır'a yerleşmesiyle birlikte bu İsrailoğulları da Mısır'a yerleştiler Mısır'da yaşadılar orada büyük zulümlere maruz kaldılar Orada firavunlar silsilesi Ramsesler denen firavun zümresi vardı ki hepimizin de bildiği ikinci Ramses yani firavunun döneminde şöyle bir hadise yaşandı. Firavun çok kudretli bir hükümdardı. Çok büyük iddia var içerisindeydi. Bir gün rüya gördü. Rüyasında rüyasında Beytil Maktis Kudüs tarafından bir ateş çıktı ve tahtını yakmıştı. Bu rüyayı görünce korktu. Rüya tabircilerinden öğrendi ki bu rüya kendisinin yok olacağının işaretiydi. Bu rüya İsrailoğullarından birisinin çıkıp gelip kendi tahtını yok edeceğinin işaretiydi. Bunu öğrenince Firavun çok şiddetli şiddetli gazaba acılara gargoldu ki çırpınmaya başladı nasıl olur da şu zulmettiğim, ezdiğim, işkence ettiğim şu ikinci sınıf yaratık olarak gördüğüm bu toplumun içerisinden birisi gelip beni yok edecek ne oldu? Firavun, İsrailoğullarının doğan tüm erkek bebeklerini öldürmeye, katletmeye başladı. Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah. O iznec jinekum min ali firavun ki sumunukum su'al azab, diye Allah Teala anlatıyor. Size biz sizi Firavun'un azabından korumuştuk. O size en kötü azapları layık görüyor. Yüzbihun ebna'akum evlatlarınızı kesiyor idi diyor Allah. Öyle zaman gelmişti ki İsrail oğullarından ne kadar erkek çocuk doğarsa hepsi öldürülüyor. Her gün zaman geldi baktılar ki artık böyle gittiği sürece hiç erkek kalmayacak. Bunun üzerine bir yıl kesmeye, katletmeye, bir yıl doğanları da serbest bırakmaya başladı. Takdiri ilahi ki Hazreti Musa serbest bırakılan ee, hayatını anlatacak değiliz. Biliyorsunuz Hazreti Musa da annesi dünyaya geldikten sonra bir tabuta koydu ve Hazreti Musa Firavun'un sarayında büyüdü. Hanımı Asiye onu evlatlık olarak aldı. Ama hakikaten Firavun'un korktuğu başına geldi. Gün geldi Allah Teala Hazreti İbrahim'i Firavuna Hazreti Musa'yı elçi olarak gönderdi. Firavun'un sarayına gidip hakkı tebliğ etti. Onu imana çağırdı. Aralarında büyük olaylar oldu. Son itibariyle, son itibariyle tüm o yaşananlardan sonra bir gece Allah Teala Hazreti Musa'ya vahyetti. Wa uhayna ila Musa en eski bir biz Musa'ya vahyetti ki kullarımı gece götür. İnne kümutte siz takip edileceksiniz ama korkmayın. Hazreti Musa kendisine iman edenlerle birlikte bir gece Kızıl Denize doğru yol aldı. Kendisi ve kendisine iman edenler birlikte gittiler. Firavun ve ordusu da bunların yola çıktığını haber alınca bunları takip etti. Kızıldeniz'e geldiklerinde Allah Teala'nın vahyiyle Hazreti Musa kendisine mucize olarak verilen asasını denize vurdu. Denizde bir koridor yol açıldı. Hz. Musa ve taraftarları geçtiler. Firavun ve ordusu da geçecekti ki o yol Hazreti Musa'nın asasını almasıyla birlikte yok oldu. Firavun'un ordusunun büyük bölümü orada e, boğuldular. Kur'an-ı Kerim bu kıssaları, bu yaşanan hadiseyi tafsilatlı bir şekilde anlatıyor. Firavun'un halen de vücudunun sağlam kaldığı, tam o azabı görünce iman ettiği Allah Teala'nın da bizim, sen, biz seni ben sonraki gelenlere ibret olasın diye muhafaza edeceğiz. Fel yevme nuneccike bi bedenike biz bugün senin bedenini koruyacağız, muhafaza edeceğiz. Litekun limen khalfe kâyeh. Senden sonra gelenlere ibret olasın diye diyor Allah. Onun için bu hadiseler yaşandı. Burada neden bahsediyoruz? İsrail oğullarının durumundan. Değerli kardeşlerim aziz dinleyenler bu toplum tarih boyunca öyle kötülüklere imza attılar ki tarih boyunca oduribet aleyhim zilletu vel meskeneh onlar her zaman zelil oldular asla yüzler gülmedi Allah onları her zaman gazabıyla lanetiyle muamele etti Allah peygamberimiz ve tüm müminler ve tüm peygamberlerin lanetine uğradı bu toplum neden yaptıkları hatalardan dolayı tabi bunların temel olarak bilmemiz gereken yönleri şu ki bu toplum bu toplum kendilerini yaratıştan üstün gören bir toplum kendi işlerine kapanık bir toplum başkalarıyla evlenmeyi bile e, ma mazur görmeyen meşru görmeyen çünkü bir insanın Yahudi olabilmesi için ancak Yahudi bir anneden doğması gerekir. Yahudi anneden doğmayan bir insan kesinlikle Yahudi olamaz. Onun için de bunların inancı da inancı da evrensel İslamiyet gibi herkesi kaplayan, kapsayan, kucaklayan değil, sadece belli bir ırka sahip insanları kuşatan bir din. Onun için Kendilerini üstün gördükleri içinde kendileri işte yanlışlarının başına burada düşmekteler zaten. Daha sonrakinde de biliyorsunuz ki bunların Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı şekliyle ilah anlayışı da tamamen farklı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Yahudiler dediler ki Hz. Zehir Allah'ın oğludur. Bunlar böyle görürler. Bunlara göre, bunlara göre ilah anlayışı içerisinde ilahları dinlenme ihtiyacı duyan, acı çeken, güreşen, ağlayan, sonra uyuyan beşeri ihtiyaçları olan bir ilah anlayışı içerisindeler. Hatta Allah'ın yenildiğini bile söyleyecek derecede derecede sapıtmış durumdalar ki Kur'an-ı Kerim'de Allah öyle buyuruyor. Lekad semi'allahu kavlallazina kalu inna'llaha faqirun ve nahnu Allah Allah fakirdir. Biz ise zenginiz diyenlerin sözlerini duydu. İşitti. Allah onlara bu sözlerinin hesabını soracak diyor Allah Teala. İşte bunlar bu kibirli üstün görme anlayışından dolayıdır ki, mesela kendi işlerinde leş yemek yasaktır ama bu yabancılara satılabilir, yabancılara yedirilebilir. Çünkü onlar onlar insan bile değildir. Onlar tam tamına mesela derler ki köleler yabancı olmalıdır muhakkak ve çünkü onlara göre kendilerinden başka herkes hayvandır. Ve onlara göre insan öldürdüğü zaman ibadet işlemiş olurlar. İslam'da bir insan haksız yere kan dökmesi, bir kimseye zarar vermesi, öldürmesi, tüm insanlığı öldürmüş gibi günahken, onlara göre insan öldürmek sevaptır. Çünkü kendilerinden başka herkesi hayvan gördükleri için affedersiniz, öldürdükleri insanları da Allah'a kurban sunmuş gibi addediyor. Böylece de öldürebildikleri kadar insan öldürüyorlar maalesef ki. İşte bunların bu tavırlarından dolayı da tarih boyunca büyük büyük zillete uğradıklarını söyledik. Çünkü bunlar bu yapılarıyla bulundukları her toplumda hor görüldüler. Allah bunların burunlarını sürttü. Heydiyetler rezil oldular ve maalesef ki 2. Dünya Savaşı'ndan önceki dönemde hepimizin çok iyi bildiği gibi Osmanlı Devleti'nin yıkılması da bunların eliyle oldu. Çünkü bunlar tarih boyu zillet içerisindeydiler, hiç devletleri olmadı, hep sürgünlerde yaşadılar ve son olarak bugünkü Kudüs topraklarında, bir devlet kurmayı planladıkları zaman önlerinde Osmanlı'yı Sultan Abdülhamit Han hazretlerini gördüler. Ona dediler ki devlet borç batağı içerisindeydi. Her türlü borcunu kapatalım. Her türlü imkanları sundular. O ne demişti cennet mekan? Şehit kanıyla alınan toprak parayla satılmaz. Bunun üzerine devşirdikleri o günkü bir takım İslami şahsiyetleri de aralarına katarak Sultan Abdülhamid Han hazretlerini tahttan indirdiler. Maalesef bunlar acı gerçekler. Bugün çok büyük şahsiyetler, zevat-ı kiram olarak duyduğumuz, bildiğimiz saygıyla isimleri anılan şahsiyetler o gün Abdülhamid Han'ı devirdiler. O gün Osmanlı'nın parçalanmasına destek oldular. Osmanlı Devleti parçalanınca da dünya bunun bedelini o kadar büyük, o kadar ağır ödedi ki üst üste iki tane dünya savaşı yaşadı. 1914-1918 dünya savaşı yaşanmalarının nedeni Osmanlı'nın parçalanmasıydı değerli kardeşlerim. Onun için de bugün de esas itibariyle almamız gereken ibret tarihteki olaylara geçmişe bakarak ibret almamızdır. O günkü basit gibi görünen hatalar, senlik benlik davaları, makam hırsı, koltuk hırsı insanlığa pahalıya mal oldu. Bugün de tarih bir şekilde değerli kardeşlerim tekrar etmemelidir. Osmanlı Devleti parçalandı. Kısa süre sonra İsrail kuruldu 1948'de. İsrail'deki amaçları şuydu. Önce biz İsrail'i kuracağız ve Sonra Büyük İsrail Devleti'ni kuracağız. Büyük İsrail Devleti de Büyük Orta Doğu Projesi diye de isimlendirilen Nil'den Fırat'a kadar büyük bir havzada büyük bir havzada İsrail Devleti kurmak amaçları bu. Bunun için de dünyanın her tarafını ateşe verdiler. Müslüman ülkelerdeki pek çok savaşın bile iç karışıklıkların fitnelerin Bozgunlukların hepsinin temelinde bunlar var. Çünkü bunlar öyle bir millet ki küresel kuruluşları da ellerine geçirdiler. Mesela dünyada bankacılık bunların elinde. Sermaye bunların elinde. Kocaman kocaman devletler milyarlarca dolarlık petrol üretiyor. Petrollerini bu Yahudi firmalara teslim ediyor. Karşılığında aldığı bir tane kağıt matbaadan bastıkları kağıdı petrol karşılığı veriyor. Ve bunlar mesela medya dünyası, kitle iletişim araçları ellerinde olduğu için dünyanın çok az bir nüfuslarına rağmen dünyanın her tarafını hegemonyaları altında tutuyorlar. İşte bir 19. yüzyılın sonlarında yaşanan dünyadaki antisemitizm dediği isimlendirilen Yahudilere karşı dünyada oluşan refleksi tepkilere çok büyük zulümlere uğramış gibi aradan iki asırlık bir süre geçmesine rağmen sanki daha dün yaşanmış gibi her yerde pazar diyorlar. Mesela ellerinde sinema olduğu için dünya çapında filmleri çevirenler kendi elle, imkanları kendi ellerinde olduğu için her filmde bakarsınız ki bu zillet içerisindeki bu lalettenmiş toplum adeta masum gösterilerek bir takım insanlara bir şekilde meşru gösterilmeye çalışılıyor. Bu millet öyle melun um bir millet ki dünyadaki silah fabrikalarının sahipleri kendilerinden olduğu için istedikleri gibi bir şekilde silah tüccarları vasıtasıyla Müslüman topluluklar içerisine işte kanı dökecek zeminler hazırlanıyor. İşte bunları değerli kardeşlerim, dünya çapındaki yine küresel bazı kuruluşları ellerine geçirdikleri için görüyorsunuz. İşte bazı yapılarda mesela Birleşmiş Milletler dünyanın tamamına hitap etmesi gereken bir kurum olmasına rağmen bir bakmışsınız ki, eğer bir Müslüman ülkede savaş varsa, orada zulüm varsa, kılları kıpırdamaz. Ama öbür yandan, öbür yandan ve 3 milyonluk devletin yaptığı terörün hepsini destek açtı. Daha dün bile desteği açıklaması yaparlar. Çünkü, çünkü bunlar küresel kuruluşların, küresel emperyalist güçlerin hepsini bir şekilde ellerine geçirmişler. Bakarsınız ki bir tane panda, bir tane kedi bir yerde sıkışmış can çekişiyor tüm dünya tüm dünya onun haberiyle meşguldür ama yüz binlerce müslümanın öldüğü yerde öldüğü yerde hiçbir haber değeri bile yoktur bunlar öyle zulümlere maruz kaldılar ki mesela en dürüstte o zamanki bundan 500 yıl önce Osmanlı bunlara kucak açtı sahip çıktı ama bugün bunları hiç görmezler dünyadaki en büyük düşmanları Müslümanlardır. Tarih boyunca da böyledir. Ben aslında ayet-i kerimeleri uzatarak manalarıyla zamanımızı kısıtlı kullanma adına düzgün kullanma adına manalar vermeden kısaca Kur'an'daki bazı özelliklerini sıralamakla getireceğim. Kur'an-ı Kerim bunların özelliklerini sayarken diyor ki bunlar nankördür, şımarıktır iyiliğe kötülükle karşılık verirler Allah kendilerine ne zaman nimet vermişse daha çok azmışlardır işte Allah Teala'nın mesela Hazreti Musa dönemindeki hadiseler Bakara suresi baştan sonra bunları anlatır Bakara ne demek? Bakara sığır demek bunlar şüpheci bir toplumdur Allah bir sığır kesilmesini emretmiştir. 40 tane soru sormuşlardır. Yine bunlar buzağa tapmışlardır. Çünkü bunlar Bakara suresi ki Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi. Çok büyük oranda bunların yaptıklarını anlatır. Bunların hepsini ve bunlar yine tarih boyunca pek çok peygamberleri katletmişlerdir. Peygamber katili bir millettir. Ve değerli kardeşlerim, bunlar bu Sadakatsizdir, Sözlerine güvenilmez yalancıdır Çünkü bunlar kindar bir toplum oldukları için Sinsi oldukları için içlerinde bulunanları Gizlerler Başkalarına karşı Hep düşmanca hareket ederler Kur'an-ı Kerim Bazı ayetlerde bunları Üç ayrı hayvana benzetmiştir ki Birisi maymun Diğeri köpek Diğeri de eşektir Kur'an-ı Kerim'in tabir ke Kur'an-ı Kerim böyle anlatır. Kur'an-ı Kerim bunların başka yönünü anlatırken bunların iki yüzlü olduğunu zalim, asi ve hain insanlar olduğunu ve bunlar hiç kimsenin zararına aldırış etmeden hep kendi menfaatlerinin peşinde koşan insanlar olduğunu anlatır. Bunlarla iş yapan herkes bir şekilde zarar görür. Allah ayette yine semiyene ve asayne diye anlatıyor. Peygamberlere bile öyle asi gelmişler ki işittik ama ita, inan, itaat etmiyoruz. Semiyene biz ne diyoruz? Semiyene ve işittik ve itaat ediyoruz. Onlar ise işittik ve isyan ediyoruz, kabul etmiyoruz diye söylerler. Onun içinde bunların bir başka en önemli özelliği de letecidenne eşedden nâsi adâveten lillezîne âmenul yehûd iman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetlisi olarak Yahudiler bulursun. Kur'an-ı Kerim'de bunların nasıl Maide suresinde bunlar böyle anlatılıyor değerli kardeşlerim. Çünkü bunlar kendilerini Allah'ın çocukları Allah'ın seçkin kulları ve dünyaya hakimiyet kurmak üzere görevlendirilmiş insanlar olduğuna inanıyor. Böyle olduğu için de böyle olduğu için de yeryüzünde gördüğümüz her türlü kötülüğü bunlar her zaman yapıyorlar. Peki bize düşen nedir değerli kardeşlerim? Bize düşen her gün her namazda her rekatta tekrar ettiğimiz gibi ya Rabbi bizi gazaba uğrayanlardan, yolundan uzak tut diye dua etmektir ki gayril mevdubi aleyhim velettallin diye. Günde 40 defa tekrar ettiğimiz bir dua. Çünkü bunlar, çünkü bunlar pek çok yönleriyle kötüler ki biz ama biz bugün eğer bu ayetleri saf dışı bırakıp bir kenara iter, söylediğimiz başka, yaptığımız başka olursa o zaman Yahudilerin hareketinden de çok farklı olmaz. Neden? Çünkü bu millet bunlar ilmi terk edip amelle uğraştı. Bunlar din, bunlar Yahudi ve Hristiyanları kıyaslamamız gerektiğinde değerli kardeşlerim. birinci olarak Peygamberlerini aşağıladılar. Bunlara göre Peygamberlerin değeri yok. Hristiyanlar da tersine gitti iftirat ve tefrit. Bunlar Peygamberlerini aşağıladı, sıradan insan gibi gördü. Onlar ise peygamberlerini ilahlaştırdılar. İsa Allah'tı dediler haşa. Bunlar insanı bedenden sayıp sadece zahiri ihtiyaçlarına değer verdi. Hristiyanlar ise insanın sadece ruhsal bir varlık olduğuna karar verdiler ki her ikisi de her ikisi de aşırılığa gittiler. Onun için orta yol olarak Müslümanlar olarak yapmamız gerekeni en iyi şekilde yapıp durumumuzu iyi bilmek durumundayız değerli kardeşlerim bunların bunların yaptığı kötülüklere karşı müslümanlar olarak birlik içerisinde birlik içerisinde ve şuurla hareket etmek durumundayız aksi halde bugün yaşanan olayları acı olayları hepimiz seyrediyoruz bakınız yeryüzünde 3 kutsal mescit vardır Birincisi Kabe-i Muazzama Mescidi Haram, ikincisi Mescid-i Nebevi Peygamberimizin Mescidi, üçüncüsü ise Mescid-i Aksa. İlk kıblemiz Müslümanların ilk kıbleleri yeryüzündeki tüm peygamberler için odak noktası mihenk taşı olan Mescid-i Aksa'yı kurtarmak, onun esaretine son vermek biz Müslümanların görevidir. Bugün maalesef ki artık Mescid-i Aksa işgalle karşı karşıya Mescid-i Aksa yıkılmak üzeredir. Çünkü bunlar, bunlar Mescid-i Aksa'yı yıkıp Süleyman Mabedi'ni inşa edeceklerdir. Kendi düşüncelerine göre Süleyman Mabedi diye bu Mescid-i Aksa'nın altındaki bir mabede bulup inşa edecekler. Onu inşa ettikleri zaman da kendi inandıkları Mesih yeryüzüne inecek. Mesih gelince de dünya hakimiyetini kuracağız düşüncesindeler. Ama bilelim ki allah Teala Müslümanlar birlik içerisinde olduğu sürece onlara asla fırsat vermeyecek. Ama Müslümanlar böyle görünüşte bir türlü yaşayışta başka türlü olur. Müslümanlar dinlerinden uzak yaşarlarsa... Müslümanlar tefrika içerisinde olmaya devam ederse Müslümanlar bu kurumlara kuruluşlara bunların kontrolündeki kurumlara teslim olarak yaşamaya devam ederlerse Müslümanlar da bu kötülüklerden kurtulmaz değerli kardeşlerim. Onun için Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu bu duruma sadece üzülerek televizyon karşısında ah vah diye iç geçirerek Buranın kurtuluşunu gerçekleştirmek mümkün değildir. Onun için de Müslümanlar olarak herkes herkes üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmak, davranmak durumundadır. Burada yapılan hadiselere karşı kendi kendimize iç geçirerek günah Çıkarırcasına bir şeyler yapıyormuş gibi davranarak bunun sorunun çözülmesini sağlamak mümkün değildir. Bu millet tarih boyunca maruz kaldıkları zillete Allah'ın yardımıyla inşallah bundan sonra yine düşecekler. Yeter ki biz Müslümanlar yapmamız gereken görevleri en iyi şekilde yapalım ve bilelim ki hiç kimse yaratılıştan üstün değildir. Ve hiç kimse de yaratılışından dolayı da saadete mutluluğa erişecek değildir. Birileri bir ırktan yaratıldı diye üstün değildir. Çünkü Allah katında tek üstünlük inançtadır, takva iledir. Müslüman olan herkes Allah'ın huzurunda değerlidir. Irk hiç önemli değildir. Bu millet de belli bir soydan geldikleri için değil, Müslüman olmadıkları için, Müslümanlara zulmettikleri için, insanlığa zulmettikleri için, barbar oldukları, kendilerini başkalarından üstün gördükleri için zillete mahkumdurlar. Elbette Yahudilikten ihtida edip Müslüman olmuş sahabeler bile vardır. Onun içinde buradaki buradaki sözlerimiz bir ırka değil, buradaki sözlerimiz bir zihniyete yöneliktir. İslam olan kimse hidayet bulur. Veselamu aley men itba'al hawa.